Normalde dinimizde çocuk sayısına sınırlama yapmak caiz değil diye bir kanısı var kendisinin. Fakat benim eşimin İslam ile alakası yok. Çocuklara dini eğitim verilmesi bir tarafa eğitim verilmesine tahammül yok. Bu şartlar altında ben çocuk yapmak istemiyorum. Az çocuk yapmak istiyorum. Bu doğru mudur diye sorar izleyicimiz. Şimdi mukaddimeyi yanlış kurunca Kardeşimiz neticesi de yanlış çıkıyor. Evet, ben orada bir soru işareti bırarak, evet, bırakarak size. Mukaddime nedir? Diyeyim. Kardeşimizin kurduğu mukaddime İslam dininde çocuk sayısı sınırlanması caiz değildir. Evet. Dolayısıyla ben de çocuk yapmak istiyorum. O halde ben de çocuk sayısını sınırlayamam gibi bir netice çıkartıyor. Bu, bu mukaddime yanlış olduğu için neticede yanlış oluyor. Evet. İslam dininde eşler karşılıklı anlaşarak Doğum kontrolü dediğimiz, yani çocuk yapmama ruhsatına, ruhsatı kendilerine verilmiştir. Kısırlaştırılmadığı müddet. Tabii kısırlaştırma ayrı bir şey. Evet. Kısırlaştırma tamamıyla erkekte de kadında da onda olan bir uzvun ne yapılması? Ortadan kaldırılması evet. veyahut da işlevsiz hale getirilmesi. İster kordon bağlatma şeklinde olsun. İsterse yumurtalıkların veyahut da efendim siper mücredelerin aldırılması şeklinde olsun. Evet. Bu bir uzvun yok edilmesi veya işlevinin iptal edilmesi. Bu caiz değil. Evet. Bu kesinlikle caiz değil. Ancak bu diyelim ki doğum yaptığında hayatını kaybetme riski bazı hanımlarda vardır. Evet. Kesinse ve bunu da bir heyet tarafından kendisine ifade edilmişse, yani öyle bir doktor değil, o konuda uzman birkaç doktor bir araya geliyor. Diyor ki kardeşim siz bir daha çocuk yaparsanız yani hamile kalırsanız. Hayatı bir tehlike Siz olurdu. ölüm riskiniz işte yüzde seksendir, yüzde doksandır diyorsa evet. o zaman bu hanımefendinin yumurtalıklarını bağlatması, kordonunu bağlatması e, caizdir. Buna caiz deriz. Ama böyle bir durum yok. İki tarafta sağlam, eş de sağlam, e, hanımefendide sağlam. Fakat Çocuk istemiyorlar. Karşılıklı rıza ile çocuk yapmayabilirler, korunabilirler. Bu korunma evet. yöntemi değişik yöntemleri kullanabilir. Zaten bunu soru soran kardeşimiz de bilir. Evet. O nedenle eşiyle konuşsun, anlaşsın ve eşini de razı ederse çocukla yapmayı sınırlandırabilir. İstedikleri kadar çocukla iktifa edebilirler. Evet, Teşekkürler hocam.